Nikahlı olan biri tekrar evlenmek istediğinde eşinden izin almalı mıdır? Ee, üzerinde çok titiz durmak gereken bir sorudur. İslam'da prensip olarak çok evliliğe, çok eşliliğe müsaade edilmiştir. Ancak bunun bir takım şartları vardır, kuralları vardır. Bu kurallara uymadığınız takdirde yapacağınız evlilik ahlaki olmaz. Meseleyi bir de şöyle görmek lazım. Evlendiğiniz şahısla evlenme esnasında yaptığınız taahhüt ve anlaşma ne ise Müslüman olarak ona uymanız gerekir. Yani nikah masasında Eşinizle birlikte imza attığınız takdirde o bölgenin mevzuatı size bir eşle evli kalmayı mecbur kılıyorsa ve uygulama da bu şekliyle devam ediyorsa Allahu Teala'nın emri gereği akitlerinize uymak ve eşinizle tek evliliği devam ettirme mecburiyetiniz vardır. Ama öyle bir bölge ki örfen birden çok evliliğe müsaade ediliyor ve evlilik esnasında bu evliliğe razı olan hanımefendi ikinci eşe razı olmak kaydıyla imza atıyorsa evliliğe o zaman o şahsın makul ölçülerde ikinci veya daha fazla evlilik yapma imkanı söz konusu olabilir ancak Kur'an-ı Kerim'deki emre dikkat edilirse orada ...tek eşle iktifa edilmesi talimatı ağırlıklı verilmiştir. O halde birden çok evlilik aslında bir zaruret gereği olabilir. Bu işlemi yaptığınız takdirde... ...yani ikinci bir evlilik yaptığınız takdirde eşiniz fevkalade rahatsız olacaksa ki olacaktır... ...manen ve madden çöküntü içine girecekse... Bir Müslüman olarak eşinize böyle bir eziyet yapma imkanınız yoktur. Ahlaken buna yetkili olamazsınız. Öyle bir evlilik yaptığınız takdirde bu sıkıntılar ahlaki yönden ve olumlu karşılamadığımız ve eşiniz rahatsız eden bu durum mu daha da ortadan kaldıracak zaruri bir hal olması halinde... Eşinizin ve çevrenizin bu olaya makul bakması durumunda belki birden çok evliliğe anlayış gösterilebilir. Ancak dikkat edeceğimiz husus bir Müslüman evlilik akdini icra ederken eşine nasıl bir taahhütte bulunmuşsa zaruret olmadıkça bu taahhüdünü mutlaka yerine getirmesi icap etmektedir.